Bilalim in al şeytan الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Muhammed لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد 261. Bab Yalan söylemenin caiz olduğu durumlar konumuz. Söz istenilen amaçları gerçekleştirme aracıdır. Yalana başvurmaksızın bu amaçlara erişilmesi mümkün ise Bu durumda yalan söylemek kesinlikle haramdır Fakat meşru bir maksadın elde edilmesi Ancak yalan söylemekle mümkün olacaksa Bu takdirde yalan söylemek caizdir O maksada ulaşmak mübah ise Yalan söylemek mübah olur Maksada ulaşmak vacip ise Yalan söylemek de vacip olur Örneğin bir Müslüman kendisini öldürmek isteyen bir zalimden gizdense ya da malını almak isteyen bir zorbadan malını saklasa ve bir başkasına o kişinin ve malının nerede olduğu sorulsa, sorulan kişinin onu gizlemek maksadıyla yalan söylemesi vacip olur. Yine bir kimsenin yanında emanet bir mal olsa ve bir zorba da ona el koymak istese, Emanetçinin emaneti gizlemek için yalan söylemesi vacip olur. Bu gibi hallerde yalan söylemek yerine terviye yapılması ihtiyata daha uygundur. Terviye söylenen söz dış görünüş itibariyle veya muhatabın anladığına göre yalan olsa bile kendi zihninde doğru ve tutarlı bir manayı kastederek konuşmak demektir. Bununla birlikte bu durumda terviye yapılmayıp Doğrudan yalan söylemesi de haram olmaz. İslam alimleri bu gibi hallerde yalan söylemenin caiz olduğuna Ümmü Gülsüm hadisini delil getirmişlerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin can düşmanlarından bir olan Ukbe bin Ebu Muayit'in kızı Ümmü Gülsüm radıyallahu anh diyor ki Peygamber Aleyhisselamı şöyle buyururken işittim.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 Savaşta düşmanı aldatmak için iki kişinin arasını bulmak amacıyla kocasının karısına karısının da kocasına aile düzenini korumak maksadıyla söylediği yalan. 262. Bab söyleyeceği veya bir başkasından nakledeceği sözlerin doğruluğunu araştırmaya teşvik. Konuyla ilgili ayetler.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 Konuyla ilgili Ebû Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her duyduğu sözü kaynağını araştırmadan doğruluğundan emin olmadan nakletmesi kişiye yalan olarak yeter. Semura bin Cündüp radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim yalan olduğunu düşündüğü bir hadisi benden naklederse o da o hadisi uyduran yalancılardan biridir. O halde herhangi bir yerden duyulan ve hadis diye nakledilen bir söz sahih olup olmadığı, muteber hadis kitaplarından araştırılıp gerçekten peygambere ait olduğuna kanaat getirilmeden rivayet edilmemelidir. Peygambere isnat edilen bu tür uydurma sözler onu övücü nitelikte olsalar bile hadis diye nakledilmemelidir. Çünkü İslam dini ve bu dinin peygamberi yalan ve uydurma sözlerle övülmeye, yüceltilmeye muhtaç değildir. Bizzat Allah tarafından gönderilen bu din her yönüyle tam ve mükemmeldir. Yalanlarla takviye edilmeye, desteklenmeye ihtiyacı yoktur. Müslüman da dürüst insandır. Yalana tevessül edip de kendisini ve başkalarını aldatmaz. İslam'ı en güzel şekilde öğrenmek ve yaşamak isteyenler için, Allah'ın kitabı ve bu kitabın pratik hayata yansıtılmasında mükemmel bir örnek ve model olan peygamberin sahih hadisleri yeterlidir. Esma radiyallahu an anlatıyor. Bir kadın peygamber aleyhisselama gelerek ey Allah'ın Resulü kocamın benden başka bir hanımı daha var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diye Kumama karşı gösteriş yapsam Günah olur mu diye sordum Peygamber aleyhisselam kendisine Verilmemiş bir şeyle gösteriş yapan Başkasına ait Altlı üstü iki Sahte elbise giyerek O emanet elbiselerle insanlara Caka satan kimseye benzer Birinden iltifat Görmediği halde görmüş gibi Çalım satan zengin olmadığı halde Zenginmiş gibi davranan Hiçbir bilgi ve becerisi olmadığı halde Alim veya Filozof geçinen farz ibadetleri bile yerine getirmek için abid ve takva sahibi görünen sahtekarlar hem olmayan bir şey var gibi gösterdikleri hem de o şeyle kibirlenip gösteriş yaptıkları için iki kat yalan söylemiş olurlar buyurdu. Evet sayı değer dinleyenler 263. bab yalan şahitliğin en büyük günahlardan oluşu konu ile ilgili ayetler putlardan kaynaklanan pisliklerden, küfür ve şirk sistemlerin ürettiği batıl inanç ve ideolojilerden, bid'atlerden, hurafelerden kaçının, asılsız, temelsiz iddialardan, yalan sözlerden ve özellikle de yalancı şahitlikten uzak durun. Haç Suresi Ayet 30 Bir başka ayet Hakkında yeterli bilgin olmayan bir şeyin ardından gitme. Çünkü kulak, göz, gönül ve akıl işte bunların hepsi bu yaptığından sorumludur. İsa suresi ayet 36. İnsanın ağzından bir tek kelime çıkmaz ki yanında kendisini gözetleyen ve söylediklerini kaydeden bir tanık hazır bulunmasın. Hav suresi ayet 18. Rabbin kullarının her halini her an gözetlemektedir. Fecr suresi ayet 14. Müminler yakın dost ve akrabalarının cezalandırılması söz konusu olsa bile asla yalancı şahitlik yapmazlar. Boş ve yararsız işlerle uğraşan kimselerle karşılaştıklarında onları yararlı işlere yönlendirmeye çalışırlar. Bunu yapamadıkları takdirde Müslüman'a yakışan edepli ve onurlu bir tavırla oradan uzaklaşırlar. Furkan suresi ayet 72. Konuyla Ebu Bekra radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamber aleyhisselam size günahların en büyüklerini söyleyeyim mi dedi. Biz evet ey Allah'ın Resulü dedik. Peygamber Allah'a ortak koşmak ve anne babaya karşı gelmek buyurdu. Sonra yaslandığı yerden doğrularak oturdu ve bakın bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmak buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki daha fazla üzülmesini istemediğimiz için içimizden keşke artık sussa diye temennide bulunduk. 264. bab belirli bir insan veya hayvana lanet etme yasağı. Zevdan bi'atinde bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam bir konuşmasında şöyle buyurmuştur. Kim yalan söylüyorsam şu dinden olayım diyerek İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin ederse o kişi neticede yalan da söylese doğru da söylese dediği gibi İslam'dan çıkmış demektir. İntihar eden kişi kendisini neyle öldürmüşse mahşer günü onu aynı şeyle azap edilecektir. Herhangi bir cinnet hali yaşamadan bilinçli olarak canına kıyan kişi kendisini hangi aletle öldürdüyse ahirette de o alet azap edilerek cezalandırılacaktır. Çünkü insanın masum bir cana kıymaya o can kendisine ait bile olsa hakkı yoktur. Sahip olmadığı bir şeyi adayan kişinin adağı geçersizdir. Çünkü insan başkalarının malı üzerinde tasarrufta bulunamaz. Tasarrufa yetkili değildir. Mü'mine lanet etmek onu öldürmek gibidir. Yani bir Müslümanın ilahi rahmetten ebediyen mahrum kalmasını dilemek onu öldürmek kadar ağır bir suçtur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sıddık Özü sözü doğru olan birine lanetçi olmak yakışmaz. Eğer bir kişi başkalarına olur olmaz sebeplerle lanet ediyorsa sıddık makamına ulaşamamış, ihlas ve fazile sahibi bir olamamış demektir. Ebu Derda radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Lanetçiler mahşer gününe şefaatçi ne de şahit olabilirler. Sağa sola lanet etmeyi alışkanlık haline getirmiş kimseler ibadet ve iyilikleri hangi derecede olursa olsun ahirette şefaat edemeyeceklerdir. Böyle kimselerin şahitlikleri de kabul edilmeyecektir. Semura bin Cündüb radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sakın birbirinize Allah sana lanet etsin.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 insanları sürekli ayıplayan, kınayıp yeren, etrafına lanetler savuran, edepsizce sözler söyleyen, merhametsiz, kaba, onursuz, kişiliksiz biri olamaz. Eğer onda bu özelliklerin bir kısmı veya tamamı varsa, onun kalbine henüz iman tam anlamıyla yerleşmemiş demektir. Kul herhangi bir şeye lanet ettiği zaman, o lanet gökyüzüne çıkar, fakat semanın arşa açılan kapıları ona kapatılır. Sonra tekrar yere iner fakat yer yüzünün kapıları da ona kapanır. Sonra sağa sola bakınır, gidecek hiçbir yer bulamaz ve sonunda lanet edilen kişiye gider. Eğer o gerçekten lanete layık biri ise onda kalır. Değilse o laneti eden kişiye geri döner. Böylece haksız yere lanet etmiş olan kişi kendi ağzıyla kendi felaketini hazırlamış olur. Bu hadisi bize Ebu Derdar radıyallahu an rivayet etmektedir. İmran bin Hüseyin radıyallahu anhuma anlatıyor. Bir seferde Peygamber Aleyhisselam ile birlikteydik. Ensar'dan Medine'li Müslümanlardan bir kadın hırçınlık yapan devesinden rahatsız olarak ona lanet etti. Peygamber Aleyhisselam kadının sözünü duyunca devenin sırtındakileri alın ve onu salı verin gitsin. Çünkü o lanetlenmiştir. Lanetlenmiş bir hayvan bize yol arkadaşı olamaz, yol arkadaşlığı edemez buyurdu. İmran diyor ki o deve hala gözümün önündedir. İnsanların arasında gezinirdi de kimse ona dokunmazdı. Peygamber Aleyhisselam o hayvanın üzerine binilmesini Etinin yenilmesini, satılmasını ve sayre yasaklamadığı halde o uyarısından sonra hiç kimse o hayvana dokunmak bile istemedi. Böylece o deve lanetin ne büyük bir günah olduğunun canlı bir belgesi olarak ölünceye kadar halk arasında dolaştı durdu. Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi radiyallahu anh anlatıyor. Bir seferde Peygamber aleyhisselam ile birlikteydik. Genç bir kadın Kervana ait bazı eşyaları da Taşıyan bir deve üzerinde yolculuk ediyordu Kadın Peygamber aleyhisselamı gördü ve Devesini ona doğru sürmeye başladı Zaten Tırmandıkları yokuş Onlara epey zorluk Veriyordu Deve yorulup duraklayınca Yürü lanet olası hayvan Diyerek devesini sürmeye çalıştı Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam Lanetlenmiş bir deve Bizimle birlikte bulunmasın onu salıverin gitsin buyurdu. 265. Bab İsim belirtmeksizin günahlara lanet etmenin caiz oluşun. Hud suresi ayet 18'de Rabbimiz buyuruyor. Dikkat! Allah'ın laneti dünyada da ahirette de zalimlerin üzerinedir. Ağraf suresi ayet 44'te yine Rabbimiz buyuruyor. Cennet halkı cehennem halkına seslenerek Biz Rabbimizin bize verdiği bütün sözlerin gerçek olduğunu gördük Siz de Rabbinizin verdiği sözlerin doğru çıktığını gördünüz mü diyecekler Cehennemdekiler evet gördük diye karşılık verecekler Bunun üzerine Allah tarafından görevlendirilmiş bir çağırıcı melek aralarında şöyle haykıracak Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun Saygıdeğer dinleyenler Sahih hadis kitaplarında geçtiği üzere Peygamber aleyhisselam Bazı kimselere lanet ederek Şöyle buyurmuştur Allah peruk takana da Takdırana da lanet etmiştir Faiz yeğene de Allah lanet etsin Putperestliğe Özendirecek tarzda canlıların Resim ve heykellerini yapanlara Allah lanet etsin Bahçe ve tarladaki İzleri ve sınırları bozup değiştirenleri Allah lanet etsin. Çaldığı küçücük bir yumurta bile olsa hırsızlık yapanı Allah lanet etsin. Anne babasına lanet edene Allah lanet etsin. Bir hayvanı Allah'tan başkası adına kesene Allah lanet etsin. Bütün meleklerin ve insanların laneti Medine'de bir at çıkaran veya bir bit atciyi barındıran kimsenin üzerine olsun. Ya Rab Allah'a ve elçisine isyan edene Rilzekvan ve Useyye kabilelerine lanet et. Peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere Allah lanet etsin. Kadınlara özenen erkeklere ve erkeklere özenen kadınlara lanet olsun. Evet sayıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.